bilgilenme üzerine yaptığımız sohbetler de yayınlandı. Bize de yansımaları oluyor ve genelde e, olumlu yansımalar alıyoruz ama size zannediyorum ki bazı sorular gelmiş. Konuşmalarımızın e, zaman zaman yanlış anlaşılmasına da şahit olmuyor değiliz. Biraz önce programdan önce bana anlattığınız yani sanki biz burada Kelime-i Tevhid'den önce e, bilgi lazım falan dediğimizi nasıl olur da işte e, Kelime-i Tevhid'in önüne bilgi geçer, Kelime-i Tevhid'in önüne bir şey geçer mi gibi sorularla karşılaşmışsınız. İsterseniz bilgi konusuna yeniden bir temas edelim. Yani Kelime-i Tevhid'in önüne e, bir şey geçer mi, geçmez mi Bilgi nasıl bir şey Kelime-i tevhidi bilmek de belki Kelime-i tevhidden önce olması Gereken bir şey Her halükarda Belki bu sorular da Bilgiyle alakalı Değil mi yani yeterince Bilmeme anlamama Meselesiyle alakalı Oradan başlayalım isterseniz Başlayalım hocam şimdi kardeşimiz Yani bir ayıplama anlamında değil Evet Siz geçen haftaki programımızda dedik ki e ee, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de faale la ilaha illallah diyor. Ee, bilmek kelimesini ayet e, kelime-i tevhid'den önce zikrediyor. Zaten talem bil demek. Bil demek. Evet. E, zaten e, bir insanın bilmesi üzerine kelime-i tevhid'i söyle. Kelime-i tevhid Kelime evet. öğrenmenin ne, ne Öğrenmek de bilmek yani, evet. Bunu zikredince biz o kardeşimiz işte radyodan seri bir şekilde dinlediğinde şöyle anlamış yani kelime eğitim iki olur eğitim öğretim bir numara olur hı hı. yani işte çocukların okula gitmesi bir numara, mümin olması iki numara gibi Evet anlamış evet. herhalde izah ettim teşekkür etelerlik istedim hatta evet, yani, evet. ben de yok dedim kızacak bir şey yok iyi ki sordun dedim sormasan evet, sende evet. huzursuz olacak bu kadar ben hocam biraz önce de konuştuk ya toplum 1001 renkten oluşan bir bahçe hocam 1001 çiçeği var bu toplu iletişim araçlarını eğitim için kullandığımızda bu tip sonuçları e, muhakkak e, hesaba katmamız gerekiyor radyo konuşuyor hızlı bir şekilde gidiyor geri alıp bir daha söyle bunu anlayamadım diyemiyor bir sınıftaki ya da camide vaaz dinleyen cemaatte olduğu gibi hocam ben bunu anlayamadım diye parmak kaldıramıyor insan radyodan evet. Herhalde hocam sizin ve benim ya da bu radyoda, televizyonda konuşanların bunu dinleyen insanlar e, anlayabilirler mi diye sizin baya bir hassasiyetiniz var hı hı, zaten var, evet. kavramları kullanırken. Doğru. Mesela uzun cümle kullanmamak lazım. Aynen, Edebi doğru. cümle kurmamak lazım. Veyahut da yani ben şöyle diyorum sözde muhtaç her kelime yasak. Evet. sözlüğe muhtaç olmamalı yani ortalama insanın anlayacağı sade sokaktaki insanın anlayacağı Onu bir dili dini bulmakıyız yani. Vatandaşımız manada haklı Ben evet. yüzde yüz doğru söylemiş olabilirim ama doğrunun yeri olmayabilir evet. o bu şöyle bir şey affedersin yani mesela dini bir radyo da dini ıstılahlar çok kullanılabilir ama o dini ıstılahları bile o konuya en az vakıf olan insanın anlayabileceği nitelikte anlatmak lazım ya da hani parantez açıp mesela ben sahabi kelimesini diyelim ki kullandık sahabiyi belki bizi dinleyenlerden işte düğmesine bastığında ilk defa Erkan radyoyu dinleyenden anlamayan olabilir. Mümkündür hocam. Değil? mümkündür yani mümkündür. ben diyorum sünnet kelimesi mesela sünnet dediğimizde Peygamberimizin yapıp ettiklerini değil de bir çocuğun sünnetini anlayan pek çok insan da bulunabilir. Başıma geleni izah edeyim mi sordunuz? <gülüyor> Kalabalık bir yerde konuşuyorum. Nafilenin hükmü diye bir konu açıldı. Hı. Nafile farz değildir. E, şudur dedi. Konuştum, konuştum. Çıkışta ihtiyarbacı efendi dedi ki ben seni çok seviyordum dedi. Bu sevgimi zarar ettirdin bana dedi. <gülüyor> Niye dedim Ya dedi peygamberin yaptığı her işi Nafile dedin attın dedi Günah ya dedi yapma evet. böyle dedi Allah Allah Hocam başımdan soğuk su denir ya Kaynamış su mu soğuk su evet, mu evet. Şok geçirdim hocam evet. Adama sarıldım Allah için otur bir dakika dedim Ne yapıyorsun sen dedim ...sünnet ve nafile kelimesi... ...usulü fıkıhta aynı manada kullanılıyor... ...fıkıhta da aynı manada... Evet, evet. ...ama Türkçede bir işin nafile olması... ...boşu boşuna, boşu olması boşuna anlamı taşıyor. ...bunu nafile yaptın... ...yani boşa yaptın anlamına evet, geliyor... Evet. ...köklerinde fıkıh manasıyla uyuşuyor o kelime... Evet. Insan, emir evet. ...ama... ...hocam adam yüzde beş yüz haklıydı... Evet, ...sünnet evet. diyebiliyor her şeyi... O ...farz değil vacip değil... ...sünnet diyebiliyor... Ben tuttum sünnet ve nafileyi eşit manada kullandım. Evet. Nafilenin evet. fıkrıdaki hükmü dedim dedim dedim dedim. Adam da Allah'tan benimle karşılaştı hocam. Evet, evet. Hemen döndüm geri. Arkadaşlar burada olanlar birkaç kişi çıkmışlardı. Bir mesleği evet. izah edeceğim dedim. Böyle anlayan var mı dedim. Yok biz anladık dediler. Nafile evet. böyle olduğunu. Hacı ikaz etmeye çalışıyorlar. Durun bir dakika. Haklı dedim hacı dedim. yaşı da bir adamcağız. O da üzüldü. Ya ben evet. bu kadar cahil miyim dedi. Dedim hayır, cahil değilsin ama biz yerilerinde konuşamadık, helalleştik. Evet. Memnun oldu Şimdi ziyaretime Aynen. gelir sık sık. Doğdu. Evet yani hakikaten. Ama ben bundan ders çıkardım kendime. Çoktu. Vatandaş çok haklı. Evet. Çünkü doğru. Türkçede nafile bu anlama geliyor. Evet. Yani hakikaten şimdi nafilenin fıkhi evet. anlamını da. Yani Türkiye toplumunu düşünseniz yüzde ellinin üstünde pek çok insanın bilmeyeceğini tahmin ediyorum. Yani. Hocam herhalde biz teknolojik iletişim cihazlarının bolluğu ve diploma çokluğundan evet. ilim var zannediyoruz. Evet, diploma evet. çokluğu ilim anlamına gelmiyor ki hocam. Evet. Dolayısıyla ben konuşan biri olarak, siz yöneten biri olarak, radyo programcısı olarak... Ya ilahiyat fakültesinde ders yapıyoruz diyeceğiz. İzlemesin bunu. Hani kadınlara mahsus program yapıyorlar ya erkek izlemesin. Evet, evet. Bu ilahiyat düzeyinde bir programdır. Bunu kimse izlemesin. Dinlemesin. Ama diyeceğiz. radyo bu değil hocam. Bu, radyo eğitim aracı değil hocam. Yani radyo eğitim. Radyo dedi. evet yaygın eğitim aracı. Ben hep onu diyorum. Ya yani mesela adam arabasında gidiyor. Kanallar arasında dolaşıyor. Bir düğmeye bastı. Erkam radyoya rastladı. Şimdi oradaki sesimizin Türkiye'deki herhangi bir insana doğru ulaşması lazım. Yani hele İslam'dan söz ediyorsak, değil mi hocam? Elbette. Evet. İslam'dan çok daha büyük sorumluluk. Yani o o insanın gönlüne ulaşan bir ses bulmamız, bir dil bulmamız lazım diye düşünüyorum. Hocam toplum medrese değildir. Evet. Toplum aynen, toplumdur. Evet. Medrese de konuşur gibi konuşan yanlış yapıyordur herhalde hoca efendilerimizin, büyük alimlerimizin Belki de anla yani idrak etmekte geç kaldıkları diyeyim meselelerden biri budur karşısındakileri talebe zannettiler Evet. Cuma evet. vaazında evet. cüm konuşurken ne talebesi ya adamcaz işte nafil meselesi hocam hala unutamıyorum evet. kaldı Aynı. Çok doğru. Çok doğru hocam. Ben e, Vakıfta yaptığım dersleri hocam. E, ...arkadaşlarımıza tembih ediyorum... ...bir kişi toplum gözüyle dinliyor... ...yayına girmeden. Hı, çok güzel. Bir hukukçu arkadaşımız... ...Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla başım derde girmeyecek... ...şekilde bunu izliyor. Ondan sonra yayına giriyoruz hocam. Evet. Ve hiç bana sormadan makaslıyorlar. Evet. Ve ölçüyü şöyle koyduk. Evde hanımefendi börek yaparken... ...bu dersimizi dinleyecek... ...sözlüğü getirin şu kelimeye bakayım demeyecek. Demeyecek. Evet, çok güzel. Aksi takdirde biz bunu... Mesela bir sürü dersim var, arşive ve koymuyoruz onları hocam. Evet. Merak edene e, CD'sini veriyoruz. Özel servis. Özel, çünkü seviyesi toplum seviyesi evet. olmayan dersler onlar. Evet. Şey de var değil mi hocam? Kelimin nase? Yani insanlara e, akıllarının alabileceği ölçüde e, hitap edin, konuşun, anlatın, değil mi? Şimdi burada şöyle bir zorluk hocalar olarak bizim çizmemiz gerekiyor. Şimdi dinleyenler arasında e, börek yapan hanımefendi de var. E, doktora çalışması, fıkıhta doktora çalışması yapan bir hanımefendi evet. de var. İkisi de dinliyor. Evet. E, gerçekten zor bir şey yani. Çok da aşağı evet, indirirseniz evet. bu sefer müzik kanalı gibi konuşmanız <gülüyor> gerekiyor. Çok argo oluyor. O da o da yanlış dinin seviyesi düşüyor bu sefer. Yani Şimdi din anladığı mı düşüyor? Bazen Kur'an kurslarına sohbete çağırıyorlar hocam. Şimdi çocuklar var karşınızda. Mesela 12-15 yaş arası çocuklar var. Bir yandan da büyükler var, veliler var. Hangisine hitap edeceksiniz? Yani çocuklara mı konuşacaksınız? Yoksa babalarına, annelerine mi konuşacaksınız? Hakikaten o tür tereddütler... Ben ne yapıyorum o... hocam bu teplan... Ben buraya bir saat için geldim ama bir saat daha konuşacağım bu çocukları dışarı çıkarın diyorum. Diyorsun Tabii. <gülüyor> hocam yaş farkı 15 yaş en azından yani hiç değilse evet, evet. biri 15 biri 30 yaşında e, kültür olarak annenin konusu başka evladının konusu belki de ikaz edeceğim çocuğun onları orada o evet, anda evet. ben çıkartıyorum hocam evet. orta yerde konuşmam. Bak bu bu metodu duymamıştım. Tebil konuşması de... yaparım o zaman evet. diyorum çıkaramazsanız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun, böyle yani okulların açılış törenlerinde konuşma, evet, öyle konuşma abi, yapar. Evet. O olmaz hocam diyorlar, evet, olmasını güzel. çıkaracaksınız diyor Güzel, evet. Yani hiçbir sakıncası yok hocam, çünkü evet. oluşacak sakınca daha kötü. Evet, buralardan e, nereye geliyoruz? Yani İslam'ın anlatılmasında hocaların sorumluluğuna, değil mi hocam? Hocaların sorumluluğuna bir yeniden bakmak lazım topluma. Yani mesela o tür araştırmalar yapılıyor. Toplumda İslam hangi oranda vesaire gibi. Belki bunları da bilmek gerekiyor. Yani biraz da hocaların hani güncellenme diyorlar ya hocam. Biraz güncellenmesi gerekiyor hocalar. Halim Ebi Talip radıyallahu anh ait bir kıssa var hocam. Birisinin bir konuşma yaptığını duyuyor bir mescitte. Bakıyor ki derin derin şeyler konuşuyor. Çağırıyor onu. Ne anlatıyorsun sen diyor. İşte şu şu meseleleri anlatıyorum. Diyor. Sen nasih ve mensuh biliyor musun Kur'an'da diyor. Neshedilmiş ayetler hı hı. konusunu. Şkem küm ediyor herhalde. Bir ayete kulağından tutup asılıyor. Evet. Ben her ayetin niye, nerede indiğini biliyorum da senin kadar cesur değilim diyor. <gülüyor> yani bu meşhur söz işte. Evet. Kadir-i Kadir Okul, evet. insanların akılları kadar konuşun evet. sözü o orada söylüyor. Evet, Bizlere evet. Resulullah böyle dedi diyor evet. aleyhi sellem. Ama bir yandan da hocam insanların da yani hepten sıfır bilgi kalmaları da sakıncalı. Tabii. Yani kavramlarımızın yavaş yavaş Öğretilmesi de lazım toplum Bu sefer hepten aşağıda kalınıyor Doğru Onun için sizin e, bu bazen sözümü kesip Bu, bu mu demek diyorsunuz <gülüyor> e, Çok büyük iyilik yapıyorsunuz Bana da iyilik yapıyorsunuz Dinleyeni e, değil. E, yani Parantez içi var ya evet, evet, evet. Bir tür konuşmaları Parantez içi yapmak lazım aynı, aynı. Yani hepten seviyesi düşünce de Din bu sefer bahçe konularına dönüyor. Yani Çay i̇stilahı çayken. söylemek lazım ama hemen parantez içinde de onu. O da bir bilgilenme alanı. Önemli bir bilgilenme alanı. Hocam hmm. buralardan geldik. Ben bir de toplum, <gülüyor> İslam İslami bilgi dediğimizde bir konu var. Onu da üstünde duralım istiyorum. Şöyle bir şey hocam. Yani insanlar İslami bilgiyi öğrenmeden ...İslami olmayan bilgiyi ve onun oluşturduğu hayat tarzını kendi hayatlarına ve düşünce dünyalarına taşıyorlar. Yani bir takım kafalarında değerler oluşuyor, anlayışlar oluşuyor, kanaatler oluşuyor. Ve bu kanaatler bir yerde zaman zaman hayat haline de geliyor. Yani ve bir süre sonra onun dışında bir yeni bilgi geldiğinde onu yadırgıyorlar. Onun dışında bir hayat tarzı e, önerisi geldiğinde onu da yadırgıyorlar. Hani işte bu zamanda bunlar olur mu? Hani çağdaş bilgi şudur. E, bu zamanda bu çağdaş bilginin dışında bir bilgi olur mu gibi e, bir noktaya da geliyorlar. Ya da öyle itiraz olması da bardak dolduğu için yeni suya yer yok. Yeni suya, yeni yer, suya. yer yok da olabilir. Şimdi ben burada... Yani İslami bilginin ikinci bilgi haline geldiğini düşünüyorum toplumda. Yani İslam'ın dışındaki bilgilerin daha çok insanlara ulaştığını, etkilediğini, bir kanaate dönüştüğünü, bir hayat tarzına dönüştüğünü, ama insanın kendisini de Müslüman hissettiğini. Ama Müslümanlığın hayatında azaldığını, İslam dışılığın hayatında çoğaldığını, Burada fark da edemiyor. Çok, fark edemiyor. Yani burada da çok önemli bir bilgilenme problemi değil mi? Ee, var. Yani bu hadiseye nasıl bakıyorsunuz? Şimdi size bir dünya soru geliyor. Fetva Meclisi'ne toplum içinde birçok insanla karşılaşıyorsunuz. Böyle bir gözlem yani dinleyicilerimizle paylaşalım biraz kendi kendimize Bakalım bende mesela bu profil ne oranda bende var gibi bir değerlendirmenizi bu noktada... İzin verirseniz mesela, bunu bir örneklendireyim, ha, bunu lütfen. mu kastettiniz diye soruyorum. Buyurun sorayım. lütfen. Şimdi genç kızımız soru soruyor, evet. mail yazıyor. Hocam diyor, filanca kişiyle biz evlilik yapmak istiyoruz diyor. Ben 19 yaşındayım, o 23 yaşında. ...çok dindar, takva... ...şöyle şöyle şöyle... ...meziyetler sayıyor sayıyor... ...böyle biri diyor... ...fakat babam istemiyor diyor... Babam evet. ...babamın istemeyişi bizim evliliğimize engel mi? Evet. ...diyor... ...şimdi burada dikkat edilecek konu... ...kız 19 yaşında... Evet. ...hep tecrübe olsan ne olacak sen... Evet. ...olsa olsa hafızdır... ...imam hatip mezundur... ...başka bir şey olması mümkün değil... Evet. ...karşı taraf... 23-24 yaşında bir genç Onun ilmini, dinini, kişiliğini Her şeyini tartmış 100 puan diyor Çok iyi diyor evet. Nasıl değerlendirdin kızım sen bunu Diye soruyorum ben Nasıl değerlendirdin Çok iyi diyor Nasıl çok iyi diyorum e Bana İslami bir hayat yaşamak istediğini söyledi diyor Evet Peki test ettin mi e Nasıl test edecek ki Evet. Şimdi burada Kızımızın düştüğü nokta şu Bir insan Ben ateistim diye karşısına çıkarsa Onu dinsiz kabul ediyor Ben orta hali Bir dindarım derse öyle böyle Beyanı esas alıyor Vergi oluyor ya, evet, evet. Beyanı esas alıyor Kendisi de O kadar dindar zaten evet. Kendisini de dindar olarak Beyan ediyor evet. Bu Bilmiyorum sizin kastınızı anlatabildim mi? Böyle bir örnekte yoğun karşılaşıyoruz. Evet, yoğun, yoğun karşılaşıyoruz. Şimdi burada asıl mesele layık bir toplumda yaşıyoruz. Dinimiz hayatımızın neresindenin cevabı bu. Evet. Dinimiz hayatımızın devletinde var mı yok mu bir açılması gerekiyor. Çarşıda pazarda dinimiz ne kadar var? Evet. E, düğünde cenazede de ne kadar var? Yani din bir yerde bir numara değilse hayatın genel ortalamasına baktığımızda ilim olarak da dinin bilgi olarak da dinin bir numara olması mümkün değildir. Evet. Bu protokolde müftünün nerede durduğuna bağlı hocam. Müftü dini evet. temsil ediyor kabul edelim. Evet. Dini temsil, yani edelim değil öyle. Türk evet, Cumhuriyetinde evet. müftü dini de evet. bir ilçede müftü dini temsil ediyor. Protokolde kaç numara? Hadi genel siyaset açısından kaymakam var diyelim. Kaymakamdan sonraki evet. tapu dairesinin müdüründen sonra geliyorsa, insanların arazi sorununun üstünde bir din oluşturamayız biz o zaman. Evet. Örneğim çok mu mulak oldu? Biraz muhlağ mu oldu. Konuş, Şimdi i̇nsanların bir tapu, ev edinme diye bir derdi var. Evet. Arsam olsun düşünüyorlar. Evet. Bu bir arzu. Bu arzu dinin önüne geçmeli mi, geçmemeli Evet. Niye? Ya dünya için değiliz ki biz. Evet, tapumuz olsun, arazimiz olsun ama a, tapu için, daire için de yaşamayalım ben şöyle hani. e, soruyu şöyle şey yapayım hocam. Mesela adam ticaret yapıyor. Ticaret konusunda İslam'ın e, ölçülerini önce öğrenmemiş. Niye öğrensin ki önce para kazanma diye bir ideal var Hayır, Şimdi tamam. Yani o para kazanma ideali etrafında bir ahlak oluşmuş. Bir bilgi tamam. oluşmuş. Buna çağdaş bilgi deniyor. Deniyor ki çağımızın getirdiği işte ticaret ölçüleri budur. Ekonomi ölçüleri budur. Ondan sonra siz diyorsunuz ki... Ya bak kardeşim İslam'ın da ölçüsü şu bu konuda. Kredi alma diyorsunuz. Ha mesela adam diyor ki... Yani... Ee, o zaman ne yapayım ben? Bir yanda çağdaş ölçüler var, bir yanda İslam'ın ölçüleri. Şimdi çağdaş diye bir kavram, bir değer ölçüsü girmiş kafasına. Yani bir de İslam'ın ölçüleri var. Sanki İslam uygulanamaz bir şey gibi e, algılatılıyor. Ama kendisini Müslüman da biliyor. E, Şüphesiz. Buradaki yani ikilem Müslüman, nasıl çözülecek acaba? Ben hocam? de buraya bir müdahale ediyorum. Ha, Müslüman biliyor ifadesinde... Şunu kastetmiyoruz, değil mi? Aslında değil Müslüman. Hayır, o anlamda yani, söylemiyorum. Yani Müslüman olduğunu da kabul ediyor. Kabul ediyor. Yani yani Müslümanlık diyor. dışında bir şeyi de büyük e, hakaret olarak kabul ediyor. Şüphesiz. Yani, Müslümanlığından şüphe etmiyor. etmiyor. Ama bilgi dağarcığı olarak da, hayat tarzı olarak da İslamın dışında üstün değerler kabul etmiş. Yani burada pratikte kabul etmiş, teoride yok ama. Hayır. Gene İslam bir numara kapasında. İşte öyle. Teoride bir numara. Teoride bir numara. Bir, ya İslam pratikte İslam üç numara. İslam evet. İslam Bir İl... numara onun bireysel menfaat. Ha. İki numara toplumsal menfaatler. Evet. Baskı, mahalle baskısı diyelim. Üç numara İslam aslında. Ne diyelim? Böyle bir insana. Ben bunların az olmadığını düşünüyorum ve yani İslamla ilgili bilgilenme. Çok erken yaşlarda başlamadığı için insanlarımız hayat içinde bir takım pratik bilgilerle bir... Benim erken başlama değil mi evet. sorun? Erken başlasa bile İslam'ı sadece namazla sınırladığın zaman bu sonuç ortaya evet. çıkacak. İslam'ın kapsama alanı. Yani İslam'ı İslam olarak anlatmak gerekiyor. Namaz olarak değil. Evet namaz olarak. Evet, sadece bu, namaz olarak. İslam'ı sadece namaz, sadece hac olarak anlattığın zaman bu sonuç evet, çok normal hocam. Evet. Bereket üçüncüye tutuyor insanlar dini gene. Buna <gülüyor> <Ona>, şükretmediler. <gülüyor> hiç, hiç yok etmiyorlar gene. Yani hiç yok etmiyor. Bu önemli. Bu bir ne demeli mesela? Böyle bir insanla karşılaştık ya da bizi dinleyen insan, "Aa ben de böyle bir şeyin içine giriyorum." Ne diyor Nurettin Hoca bana? Nurettin Hoca veya İslam <gülüyor> Nurettin Hoca ne desin? Nurettin Hoca kendini kurtarmaya çalışıyor. <gülüyor> Nurettin Hoca'nın bu Olsun, belli oranda be Nurettin Hoca'da da belki vardır. Yani. Yani. Belki vardır. Hepimiz yani bunda de vardır. muaf değiliz ki. Evet. Burada deneyecek şey şu hocam. Bir kere bir nefis muhasebesi yapacağız. Rabbimizin kitabı elimizde mi elimizde? Evet. Bir indeks açacağız. Musafların meallerinin arkasında indeks var. Yüz tane kavram var orada mesela diyelim Bu kavramlar Kur'an'ın gündemi ve ben Kur'an'ın Müslümanıyım Evet Bu kavramlarla bağlantımı test ederim Hiç kimse laboratuvara gitmeye gerek yok Kur'an'da seksen küsur yerde namazla cihat aynı zikrediliyor Evet E peki namazla cihat yan yana zikrediliyor Aynı ayette aynı surede geçiyor Benim hayatımda namazla cihat birleşiyor mu? Ya da zekat mesela. Namazla. zekat birleşiyor. Mu? zekat evet. Birleşiyor mu? Evet. Bu muhasebeyi herkes kendisi yapabilir. Evet. Yani bizim sorunumuz hocam önce Kur'an-ı Kerimimizi, Peygamber Aleyhisselam Efendimizi, Hadis-i Şerifleri neyim? belli süzgeçten geçirip alma cüreti gösterdi. Korkunç bir şey bu. Tarama yapıyoruz Peygamber Aleyhisselam'a Tarama yapıyoruz. Erkeğimiz, kadınımız çocuğumuza din öğretirken. Mesela çocuk ilmi hali diyoruz. Evet. Çocuk ilmi hali dediğimizde buna zekatı katmıyoruz hocam. Evet. Pedagoglar işte zekat parası olmayan çocuğa zekatı niye öğreteceksin diyorlar. Yanlış. Yani herhangi bir ütü kullanmayan çocuğa elektrik çarpmasını niye öğretiyoruz o zaman? Ütü kullanmıyor üç yaşında bu çocukta. Evet, he. doğru. Ama evdeki her cihazın tehlikesini en azından bilsin diyoruz. Evet. Mesela şu teoriyi pedagoglar belki karşı çıkacaklar. Diyecekler ki Nurattin Hoca pedagogik kurallara göre konuşmuyor. Cehennem çocuğa anlatılmasın deniyor. Hayır. Cehennem çocuğa iki yaşındakinin anlamayacağı tarzda anlatılmasın. Ama <gülüyor> iki yaşındaki çocuk Allah'ın rahmeti kadar azabı olduğunu da bilsin şımarmasın. Doğal büyüsün. Hep... ...bu bahçeler çok güzel çiçeklidir mi anlatıyoruz... ...dikenliği niye gösteriyoruz çocuğa o zaman... Değil mi... Evet. ...dikenlik bölümü olan... ...tellerle çevrilmiş bir bahçede telin ne anlamı var... ...niye izah ediyoruz çocuğa... ...bizim evet. bahçe buradan ibarettir diyoruz... ...kendi evimizin bahçesini anlatırken... ...dikenli telleri tarif ediyoruz çocuğa... Yani. ...Allah'ın dinini iki yaşında çocuğa anlatırken... ...niye sadece cennet olarak anlatıyoruz... Kısırlaştırma yapıyoruz din bilgisinde hocam. Evet. Sınırlandırma yapıyoruz, tehdit ediyoruz. Harama dediniz, azaltıyoruz. Yani çocuğa uygun, hı hı. camide kanunlara uygun, Hoca efendinin sosyal ilişkilerini rahatsız etmeyecek uygun, hatta ve hatta esefle zikrediyorum, bizim tarikatımızın grubumuzun ilkelerine uygun evet. seçmeye başlıyoruz. Ne demek ya dinin kendisi ilke zaten. Evet. Dinin içinden seçerek anlatınca bu doğal olarak zaten hayatı kuşatmaya yetmeyecek bir Kur'an çıkarıyor ortaya bu sefer. Evet sınırlandırılmış, olayların azaltılmış, gerisi, olayların gerisinde kalmış, evet. filtreden geçirilmiş. Yani bir hastane değil sadece doğum kontrolü yapan sadece çocuk aşısı yapan bir sağlık ocağına çeviriyoruz dinimizi. Evet. Halbuki mükemmel bir hastane bizim dinimiz. Evet. Hangi hasta girerse girsin araştırması yapılabilir bir hastane. Burada tekrar eski programlardaki gibi ben tekrar dönüp hoca efendilerin omuzunda buyruk hocam. Evet. Ama hoca efendi 7 yaşında çocuğa hat cezası nasıl uygulanıyor, hırsızın cezası nasıl, rejim cezası nasıl yapılıyor? Bunu anlatırsa fesüba anallah. Yani beyinleri çatlatmanın gereği yok. Gereği yok. Evet. Ama bu dinin Cezasının da olduğunu, ödülünün de olduğunu, namazın kılanın kılmayanın sorumluluğu olduğunu anlatmak zorundayız hocam. Hocam bir ara vermemiz lazım. Ben gene de burada yani hocaların yetişen nesle İslam'ı anlatması meselesinin yanında yetişmiş neslin de yani İslam'la ilgili bilgilenme noktasında biraz Orada önce gelacağız. söylediğim çocukları evet, önce. problem var. Onun üstünde de duralım. Belki geçen programımızda ilmihale eğilmiştik. İlmihal bilgilenmesinin de burada hayati evet. rolüne biraz sonra temas etmiş olacağız. Kısa bir ara verelim ondan sonra. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler programındayız. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Evet hocam, çocuklara İslam'ın İslam olarak anlatılması bütün boyutlarını ihtiva edecek şekilde ben de dedim ki çocuklardan öte yetişmişlerin dünyasında da İslami bilgilenme zaafı var ve İslam'a ait olmayan bir kuşatılmış kültür onun edindirdiği bir bilgilenme, değerler dünyası oluşuyor ona uygun hayat tarzı, çeşitliliği oluşuyor ve İslam'la karşılaştığında insanlar sanki ya bu çağdaş normlara uygun mu değil mi sorgulaması geçiriyorlar e, gene Müslüman kalıyor ama hayatında İslamın azaldığı e, değerler dünyasında İslamın geri planlara itildiği bir insan tipi ortaya çıkıyor. E, bunu da bir değerlendirelim Şimdi hocam, diye düşünüyorum. Hocam. E, şöyle bir tasnif yapalım mı? Yani bir gençlik eğitim çağındaki gençlik var. Bunlar 20 yaşına kadar diyelim. Evet. Bunlar örgün eğitim kurumlarında vesairede yetişiyorlar. Çocuk eğitimi dediğimizde bunlar hariç, evet. onları alalım. Ondan sonraki kesim bizim Türkiye'miz şartlarında iki yerden din bilgisi olarak besleniyor. İki ayrı evet. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıdır. Evet. Camileriyle, açıklamalarıyla. İki tekkeler, tarikatlar, e, filan dernek, vakıf ismi altında grup olmuş hali ile sivil Örgütler evet. diyelim sivil oluşumlar diyelim, Örgüt uymuyor da pek Sivil oluşumlardan besleniliyor Mesela hanımefendiler e, Bir meşrebe gidiyorlar Orada besleniyorlar din olarak Yani büyük oranda Diyanetşehir başkanlığı bu işe Medya belki Medyanın özellikle ee, Ramazanlarda yoğun ama hocam üzere... Medyayı e, sürekli bir kaynak olarak Görmüyorlar konu çıkarırsa medya O konuyu alıyorlar işte o konularda da ben bir bilgilenme şunu oluşuyor. Evet. Eğitimin mesulleri kim hı, bu? Hı, doğru, Şeyle. Evet. Bir diyanet mesul bu. Doğru, işte. evet. Kanun da diyanete devrediyor zaten. Evet. İnsanları bilgilendir diyor. Diyanetin vazifesi de bu. Diyanetin kurumları var. Evet. İşte camiler başta olmak üzere. İki, diyanete rağmen zamanında oluşmuş olan, diyanetin istememesine rağmen oluşmuş olan, sivil dini gruplar var. Bunların oranı çok yüksek hocam çok evet. yüksek. Birçok insan bu yapılar içinde belki bulunmuyor. Diyanet'ten de daha güçlüler bir araya gelebilseler. Bir, biraz da buralara hani insanlar tercih ederek giriyorlar. E, keyfine veya menfaatine demeyelim de e, şartlarına daha uygun. Evet. Yani resmi bir faaliyetinde. Evet. Evet. Orada bir hoca efendi, bir şeyh efendi, bir Allah dostu önüne bir ilmihal alıyor ve sair okutuyor. Burada hocam toplum diye 20 yaşın altını gençler çocuklar olarak dedik ama 20 yaş üstü çoluk çocuk sahibi olmaya başlamış insanları toplum diyelim bu toplumun bilgilendirilmesi bu iki kanaldan oluyor evet. diyanetten oluyor ve sivil e, mesuliyet inisiyatif almış Allah razı olsun şüphesiz bir araya gelmiş bunlar en büyük çapta tarikatlar evet. çok büyük oranda tarikatlar e, bu sorumluluğu almış durumdalar Balkanlara İslam'ı tarikatlar götürdü deniyor. Bu cümlenin noktalı virgülden sonrası Türkiye'de laik dönemde de tarikatlar yaşattı. Doğru. Yani bunu böyle Doğrudur. kabul etmek lazım. Hatta Sovyet hakimiyetinde de e, yani o tür bağlılıklar dini e, var kılmış. Yani, yani toprağın altında evet. bekleyen bir filiz gibi oldu evet, tasavvuf, aynen, aynen. tarikatlar. E, bu büyük bir hesa bunu hesaba katmamak e, kör evet. bir gidişle evet. e, inceleme yapmak demek şimdi bu iki kaynak Diyanet kaynağı ve e, sivil dediğimiz çalışmalar dinin ne halde olduğundan mesuldürler hocam İnsanların evet. ne bildiğinden mesuldürler evet. Ben bir il müftümüze dedim ki kaç senelik müftüsün dedim. O zaman bana verdiği cevapta 11 senedir il müftüsü olarak bulunuyorum dedi. Sana bir soru soracağım dedim. İbni Abidin isimli bir fıkıh kitabımız var. Evet. Bu kitap A'dan Z'ye İslam fıkhını baştan sona ele alıyor. Bu kitabı sen bulunduğun ilde baştan sona konuşabilir misin dedim. Dedi ki çok net cevap vereyim sana dedi. Ben dedi üstekt ihtilal dönemlerinde de bulundum müftülükte dedi. İslam'ı Kur'an ve sünnet olarak İbn Abidin fıkıh kitabı olarak cemaatin içinde birinin ismini anıp bir birisinin partisinin ismini anıp bir ırk etnik bir ismi anıp parazit oluşturmadığın sürece sana bir Allah kulu bir şey demez hiç bir esas soruşturmada geçirmezsin. Bu ülkede böyle bir sıkıntı yok dedi. Evet. Niye dedim hocalar müftüler yer yer soruşturma geçiriyorlar? E, cemaatte bir adamın gözüne bak bak sensin Allah'ın kafir dediği demeye getiriyorlar dedi Adam da çıkıyor dışarıda dedi Yani keskin dilli olmayan Kur'an'ı hadisi fıkı, istediği gibi konuşur dedi Cuma dönemde evet. de konuşur Ben de cuma kıldığıma göre camilerde hoca efendileri ben de dinlediğime göre ben de görüyorum Ben de kürsülere çıkıyorum cami kürsülerine çıkıyorum En ağır konuları da konuşuyorum İnsanların etnik yapısını gündeme getirip... ...siz ey lacivert renkli insanlar... ...siz işte Allah'ın bahsettiği tipsin... ...siz de şimdi şükür dibinde oturuyorsunuz... ...demediğin sürece... ...insanların... Evet. E, ...faize sataşmandan insanlar rahatsız olmuyor... ...ama şurada oturan adam... ...sen niye faiz aldın geçen gün dediğin zaman adam... müdafaa nefse geçiyor... Evet, evet. ...olayısıyla bu ülkede Allah'ın lütfu ve keremi olarak görüyorum... ...şeriat... ...sadece ilmihal bilgisi değil... Şeriat olarak İslam yüzde yüz anlatılabilir durumdadır. Evet dinin bütünü. Dinin bütünü, bütünü. Yani. Şeriat en hassas konular anlamında zikrediyor. Anlamında söylediniz. Yani. Evet. Bu anlatılabilir durumdadır ama. Bunu Benim de sözünüzü kesiyorum ben de aynı kanaatteyim. Yani sözün dilini bulduktan sonra konuşulmayacak. Şahsileştirmediğin evet, sürece. Doğru. Şahsileştirdin mi hocam? Şafii mezhebine mensup biri de camide kıyamet koparıyor zaten. Tabii. Yani. Ya da Hanefi mezhebine mensup birisi. Yani, yani şimdi mesela çok basit bir misal Hı. vereyim hocam. Biz biraz önce ağır konuşmayacağız dedik ama ağır olan bölümünü siz böyle bir kanyalayın <gülüyor> diyelim. Şimdi Hanefi mezhebindeniz biz. Evet. Ama bu ülkede Şafii'ler de var. Tabii. Hanefi mezhebine göre bir Müslüman abdest Hı. aldığında... ...hanımıyla tokalasa, hatta affedersiniz... ...öpüşse abdestine bir zararı yoktur. Abdesi tamdır. Camiye Şafii göre, mezhebinde. Hanefi mezhebine göre. Hanefi mezhebin. Şafii mezhebinde ise... ...abdestten sonra kadının üzerine tutmanın... ...abdeste sakıncası var. Evet. Abdesi bozuyor. Şimdi ben bunu bu şekilde izah ettim. Buyurun radyoda izah ediyorum şimdi. Evet. Bundan ne anlaşılıyor? Kardeşim, bu mezhep böyledir. Bu mezhepten olan buna dikkat etsin. Camiye gelirken... Evet. Bu mezhepten olana göre de sakıncası yok. Bilgilendirme bu hocam. Evet. Şimdi ben hoca efendiyim camide çıktım. Cuma bazen Yalan karısını öpüp buraya gelenler bir de burada <gülüyor> utanmadan namaz kılıyorsunuz dediğimi düşünün hocam. Ki evet. bu kürsüler bunu görüyor. Evet evet. Hocam orada bir şafiyi ne yapmış oluyorsunuz siz? Müstehcen bir şekilde... Onu da şafi olduğunu biliyor insanlar orada. Evet, evet. Veyahut da Hanefi'yi ne yapmış oluyorsunuz? Onun Hanefi olduğunu biliyor insanlar. Çok berbat bir şey bu hocam. Tabii, bu anlatım tabii, tarzı tabii, değil tabii. ki. Efendimiz yani Parmakla ve işaret ederek gözüne bastırarak gözüne üstelik, bastırarak, gözüne bastırarak evet. bu sonuçta ne getiriyor ortaya? Orada Hanefi olanın ayağa kalkıp ne demek lan bizi namussuz mu siz ilan ettiniz hocam evet. namazında? Hocam Doğuda konuşuyorsan dikkat et, Trabzon'da hanefilerin ortasında konuşuyorsan dikkat et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti değil miyiz biz hocam? En Gülünce mesela namazda gülünmüş adam, Efendimizin yeni Müslüman çıkıp da kimde o gülen? Buyurmamış. Bazıları niye gülüyorlar namazda? Evet, Bazılarıyla evet. kimin a, kime hitap da, ettiğini bile gizlemiş. Bana efendim. ne oluyor ki? Diye. Ben niye böyle şeyler duyuyorum? Duyumuş. Evet. bir hocam, yani dinin gizlik alması gereken bir bölümü yok aslında. Siz de evet. böyle tespit ettiniz. Zaten dinimizin ayıplanacak bir bölümü yok elhamdülillah. Evet, evet. En ağır hükmü bile vicdanların kabul ettiği hükümdür. Evet. Ağırlık keyfimize dokunduğu için ağır geliyor. Evet. Ama dil var iş bitiriyor. Dil var camide kan akıtıyor hocam. Evet. Camide kan akıtıyor. Çok Şimdi ben tasavvuf erbabı birisi değilim diye çıkıp da kürsüde ne o elinizdeki boncukları sallayıp duruyorsunuz diye Tespih çeken bir Müslümana hitap edersem Evet Bu İslam dili değil ki hocam evet. İslamın dili böyle değil ya Tabii Kalkıp da yahut da ben tasavvuf erbabıyım diye Elinde tespih olmayanlar Kaval kaval dolaşıyorsunuz bu camide desem e, Bu da İslamın dili <gülüyor> değil hocam Dili değil tabii değil. Yani İslamın Konu sorunu yok dil sorunu var hocam Müslümanlar e. konu sorunumuz yok elhamdülillah e. Ya bunu açmayalım Bu toplumda diyecek bir hükmü yok Rabbimizin kitabının ama Hangi dille açacağız Hangi dille açacağız e Niye şeriatımız Kur'an'ımız adım adım geldi Evet Niye allah Teala kumarı Zinayı vesaireyi Yıllar sonraya bıraktı yasaklamasını Alkolü niye yıllar sonraya üstelikte kademelendire kademelendire Kur'an-ı Kerim yasakladı? Demek ki meyhanede konuşurken, Ey sarhoş kafıllar, siz baltayla kesilecek kafa sahibisiniz demek yasak demek ki. Bu aslında biraz e, cümleyi muhtarıza böyle ara cümle. E, o İslam'ın e, bir takım ahkamının tedrici olarak gelmesinin, Bugün nasıl bir uygulaması i̇şte olabilir? Bunu zikrediyorum hocam. Evet. Alkolik olabilir Hı -hı. bir insan. Mümin mi? Mümin. Evet. Ona hitabı mümin bir vaiz, hoca efendi. Alkolik bir adama sen busun. Onu öldürmek için değil, diriltmek için. İbret alıp Kur'an'dan. Evet. Ya Senin durumun iyi mi kardeşim? Sen niye böyle bu hale olursun? Şu çocuğun acımıyor musun? Gibi merhalelerle başlamak gerektiğini gösteriyor. Evet, evet. Yani İslam'ın... İçki yasağından taviz verenin imanından şüphe ederiz biz Sen Allah'ın yasağından nasıl taviz evet. veriyorsun Onu Ama helal, helal hale getiremez, getiremez. Ama Kur'an bunu 3 kademede diyor. Evet. Niye bu 3 kademeye dikkat etmiyorsun evet. Yani burada dil sorunumuz var Konu sorunumuz yok bizim evet, güzel. Dolayısıyla biz şimdi insanlar e, Dini 3. seviyeye atıyorlar Dediğimiz zaman Ben cevaba başlarken dedim ki bir Diyanet teşkilatımız var. Evet. Bir sivil Diyanetimiz var bizim. Dağınık evet. vaziyette de olsa hı hı. sivil Diyanetimiz var. Ya da herkesin kendi özel Diyaneti, diyaneti var. var. Bir evet. de resmi toptancı kurum gibi bir Diyanet var. Burada gerek Diyanet adına hizmet yapanlar ki bıçak sırtında bu işi yapıyorlar yani Allah kolay etsin onların işi. Diyanet işi çok zor. Dine evet. karşı olanlar da onlara e, göz diktikti. İşte bir laik bir devlette Diyanet hizmeti yapıyorsun. Yani hakikaten zor hocam. Evet. Hakikaten çok zor. Ee, öbür taraftan onların zorluğuna muadil olarak da e, sivil diyanet hizmeti yapan küçük kurum veya büyük kurumların da işi zor aslında. Neden? Evet. Ben A şahsiyim. Diyanetten din hizmeti alıyorum. Diyanet şu bu başımıza dert olmasın, hepten e, dini söndürmesinler diye dikkat ederek konuşuyor. Evet. Bunda da haksız değil. Evet. Ama ben geldim. Ahmet Taş getiren diye bir hoca efendinin önüne intisap ettim. Hocam, ailece geldik. Evet. Kıyamet günü ben cennete gireyim, sen ne anlatsan anlat bana dedin. <gülüyor> Full teslim diyelim hani böyle. Evet, Anahtar evet. teslim geldim. Hocam, inkar edemeyiz tarikatlarımız. Ve bu anlamda tarikat olmadıklar halde bu anlamda insanların mesuliyetin yüklenenler inkar edemezler. Budur durumları. Evet. Bunu gizleyemezler. Evet. evet. Ailece geldik. Anahtar teslimi kapındayız diyor adam. Evet. Çünkü neden? Yani orada ben demin de söyledim. Mesela Diyanet insanların kendi dışında oluşmuş bir yapı. Yani oraya dikkat eder veya etmez insan ama gelip teslim olduğu kapı, teslim olduğu kapı, resmen teslim Hocam, olduğu kapı. Para istiyorsun benden. Evet. Hanımımın bileziğini satıp getirip veriyorum Evet. yardım olsun diye. E kurbanı mı istiyorsun veriyorum. Ramazanda sadaka mı istiyorsun veriyorum. Otuz Ramazan günüm var otuzunda da burada iftara geleceksin diyorsun bana ailemi bırakıp iftara geliyorum. Evet. Şu işi bırak bu işe gir diyorsun bu işi bırakıp bu işe giriyorum. Evet. Yani ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun efendimize itaatinin aynısı olmaz tabi. Ne Efendimiz ortada ne hasap ortada ama evet. o modelin algılandığı bir çalışma yapılıyor. Tabii, tabii. Zaten o model telkin ediliyor. Ha, ama ben 15 senedir buradayım Ahmet Taş Getiren'in meşrebindeyiz. Evet. Adınız çıktı o <gülüyor> zaman artık Ahmet, Ahmet Taş Getiren'in meşrebindeyiz. <gülüyor> 15 senedir Ahmet Taş Getiren Bey'in 3 tane kitabı var Onları okuyoruz evet. Hatmedip bir daha okuyoruz Hatmedip bir daha okuyoruz Kaza ara Ahmet Taş Getiren Efendi Bu kitaplara bu konulara İslam'ın bütününü almadıysa gittik biz Evet Bilgi eksiliği eksikliği <gülüyor> Bile bile böyle eksik oluyor Evet Böyle evet. eksik oluyor Ne yapacağız O zaman kardeşim biz Ruh terbiyesiyle ilgilenen bir oluşumuz Evet. Filan yere de gidin siyasi kültürü de oradan alın evet. Demeliyiz Halbuki sen bana gazete almaya da sınır getiriyorsun Dergi almaya sınır getiriyorsun Kitap okumaya sınır getiriyorsun Çocuğunu bize bağlı bir okula vereceksin diyorsun Beni full vatandaş gibi teslim alıyorsun evet. Ama tam teslim aldığın birine yarım aktarım yapıyorsun İslam adına, İslam evet. adına. Ben de İslam bu kadardır diye düşünüyorum, düşünüyorum. Evet. Öbürünü aşırı görüyorum Evet Öbürünü dışta görüyorum. Eksenin evet. dışında kalmış birisi olarak görüyorum. E bu bir de nesilden nesile aktarıldığını düşünün. Baba da çocuğuna böyle bilgi veriyor. Ne oluyor bu sefer? Ya çocuk günün birinde diyor ki senin anlattığın ne ya? diyor. O başka bir tarafa gidiyor. Al bir bölünmüşlük oluyor. Evet. Burada mesuliyet hocam kürsülere çıkanlarda kalıyor. Evet. Vatandaş mesul değil bu işten. Bize İslam'ın altı, imanın altı şartı var denmişti. Dokuz denseydi biz bunu altıya indirmeye cesaret edecek miydik? Ya da dokuza çıkarmaya cesaretimiz var mı? Genel kitle tabi oluyor. Hocam siz ve ben Allah'ın lütfuyla Kur'an'ın kendisine vakıf olduk. Hadis okuduk, ayet Yenil okuduk. Mi? Hocam çorumda tarlasındaki bir Müslümandan çok şey bekleme hakkımız yok bizim. Evet. Çok lüks olarak adam Cuma namazından sonra Cuma akşamında bir de bir meşrebin zikrine gitmiş adam. Evet. Adam yapacağı bu kadar hocam. 10 saat tarlada çalışıyor o adamcağız. Akşam Diyanet ansiklopedisinden İslam'ı oku mu diyeceğiz adama biz? Yani evet. ashab i kiram okuyabildiler mi hocam? ashab i kiram bile Efendimizin kapısında tam duramadılar. Bahçelerine gittiler geldiler. Halit bin Velid radıyallahu anh. Zirve oğlu zirve şahsiyet işte yani... ...İslam'ın zirvesinde bir adam... E, ...bir namaz kıldırırken... ...şaşırmış kıraatte de... ...arkasında çocuklar gülmüş sonra... Evet. ...dönmüş demiş ki... ...ne gülüyorsunuz ya... ...biz elimize kılıç verildi... ...bir daha bir şey öğrenmeye vakit bulamadık demiş... ...radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> anh... ...hocam Allah ne lazım. muhteşem bir örnek bu ya... ...Kâret evet, evet. bin Velid namazda ...çocuklar şaşırırmış. daha çok öğrenmiş... <gülüyor> ...e çocuk olan öğrenmiş... ...taife imam olarak gönderilmiş... ...kırım'a gitmiştik hocam... ...sözünüzü kesiyorum... Orada bir e, Horoz Mustafa diye birisi çocuklarının din eğitimi almasına çok itina ediyor. Buradan işte Hüdayi Vakfı'nın oraya e, işte elemanları gitmiş çocuklara Kur'an öğretiyor ama kendisi bilmiyor. E, namaz kılmayı bilmiyor ama namaz kılmak da istiyor. İşte dedik ki ona ya sen gel. Olmazsa çocuklara baka baka kılarsın. Kimse seni ayıplamaz. Şimdi böyle... böyle... horozlu oradan <gülüyor> mı kapmış hocam? Yok öyle. Lakabı öyle. Ha, öyle lakabı öyle. öyle. Yani geldi. Yani hakikaten şimdi bir takım insanlar... Belki camiye hiç gitmemiş oluyorlar. Değil mi? Yani çocuk öğreniyor. Diyelim ki lisede öğreniyor. İmam Hatip'te öğreniyor. Ama baba bilmiyor. Böyle, böyle nesillerde... Veya yanlış öğretilmiş. Yanlış öğretilmiş. öğretilmiş oluyor. Evet. Bu sebeple hocam... Din öğreten biri Yani bu mesuliyeti alan biri Ya evet. itiraf etmeli bizde sadece Göz kontrolü yapılıyor mesela. <gülüyor> evet. Diğer muayene için başka branşa gidin Ya evet. böyle diyecek evet. Ya da ilim ehli 3 kişiyi çağıracak Ya da ayaklarına gidecek evet. Bir senelik programını verecek Ben bunu anlatıyorum insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de inen din bu mudur diyecek Evet Doğru. Din bu mudur. Doğru. Bunu bu istişareyi yapamıyorsa onun zaten müminler aradın ortaya çıkması sakıncalı olacak. Evet, evet, Yani bu Ömer sorumluluk gibi sorumluluk var çünkü değil mi? size Ömer, bağlanan insanların onu anlatmayacağız. Evet. Sadece onlara tespih çektirmek sadece bir ilmal okutmak, sadece bir tefsir dersi vermek yeterli ise Afet bu hocam. Evet. Biz verdik bizden fazla. Zaten ne diyorsun adeta. Haftanın yedi günü adamı senin yerinde tutuyorsun. Ama üç günlük bilgi veriyorsun. Hocam ben hep ders almışımdır bundan. Ömer bin Hattab. Yahu bir sürü ayetin inişinin sebebi bu adamcağız. Hocam sıradan Değil bir mi? hacı evet. konuşmuyoruz ya. Evet. Sıradan bir sahabi bile konuşmuyoruz. Evet. Bedir ashabını Medine'nin dışına çıkmayı engellemiş hocam. Ben bu İslam'ı nasıl idare ederim siz yokken? Ya, yani onlar çünkü hani e, en iyi, örnek inenler, insanlar. En evet. iyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk ashabı. En çok şeyi bu, alanlar. E, hayatlarına... Ayetlerin çoğunu biliyorlar. Evet. Haklarında ayet, hadisler var, ayetler var. Allah mağfiret etmiş onları. Hocam Ömer'den cesur şeyh olmamalı kimse. <gülüyor> Ömer'den evet. cesur hoca efendiysen yazık ediyorsun kendine valla. Yazık evet, ediyorsun evet. Ömer'den cesur Yani bir hoca efendi hadi diyelim ki sen yaşlısın Yahut da İzzeti nefis yaptın bunu Talebelerinden birine tembih et, Yavrum bir yıllık programımızı bir kenara yazın Götürün ya bir aleme verin İslam bu kadar mıdır Yeter mi anlatmakta Hocam bunu yapmadığımız sürece Vemruhum şura beynehum yok demektir o zaman evet. Niye ve evet. tevasav bil hak Niye hakkı birbirimize Tavsiye edemiyoruz Bence hocam, bu sözün ettiğimiz, daha en başta konuştuğumuz şey, İslam'ı birikmiş başka bilgilerin üstüne koyuyoruz bardak taşıyor. Evet. Bazen hiç alamıyoruz. Yeniden... Herkes bildiği köhne bilgiyi yeterli sayıyor. E ben dedim ki, bürokraside de öyle, törende de böyle din zaten. Ama bunun bir mesuliyeti varsa, bunu diyanet'e yükleyemeyeceğim. Daha fazlasını diyanetten beklemiyorum ben. Çünkü neden bu ülkede Diyanet kurulur kurulmaz müminler diniyette gayret sarf ediyor. ediyor son zamanlarda ediyor hocam da ama çok... ben çok şey beklemiyorum evet, hocam yani çünkü evet. yani inşallah daha şöyle bir şey hocam 80 bin ne aşkın cami var yani mesidlilerle bura... beraber mescid, 100, hocam. 100 hocam 100 şimdi yani aslında çok ciddi bir eğitim yatırımı yapmış Müslümanlar yani cami inşa etmek suretiyle. Ama hocam cami bizde eğitim kurumu değil. Evet. O yüzden bu sıkıntıyı çekiyoruz yani. Evet. Medine'de cami eğitim kurumu. İnşallah içi daha iyi dolar. Yok keşke dolsa. Evet. Yani ben diyaneti kınamak için <gülüyor> demiyorum. Bunu yapmasının evet. mümkün olmadığını itiraf ediyorum. Evet, evet. Bekleme hakkım yok ondan bunu. Diyanet evet. dengeleri sağlasın yeter hocam. Diyanet evet. den evet. dengeleri sağlıyor şu anda. Diyanet evet. dengeleri sağlasın. Çok da abartılı istek de bir hata hocam. Evet. Ama ben eğer 50 tane insanı Nurattin Hoca diye etrafımda toplamışsam, biz Nurattin Hoca'ya gidiyoruz nasıl olsa yeter diyorlarsa, Kıyamet günü elli muahazeyle dirileceğim ben demektir hocam. Yani sizin, müddet, sizin sorumluluğunuz ya da işte böyle konumdaki insanın sorumluluğu. Bu konumdakiler böyle düşünmüyorlarsa sorun orada patladı hocam. Asıl evet, sorun o. Ben de öyle diyorum. Uykuları kaçar böyle konumdaki insanların gerçekten eğer o sorumluluğu idrak ediyorlarsa. Demiyorlarsa yanlış yerde duruyorlar. Evet. Yanlış evet, yerde duruyorlar. Evet çok doğru. Evet hocam yani bir iki dakikamız var isterseniz şu ilmi hale bir daha temas ederek <gülüyor> yani o bilgilenme faslından geliyoruz yani ilmi halin hayatiliği konusunu da geçen sohbetimizde ifade etmiştik bir kere daha yani şöyle ilmi halin ana çatısından yola çıkarak yani dinleyicilerimize bir hocam da bulunalım ilmi dedik ki pozisyon bilgisi Türkçesi. Evet. Yani bir Müslümanın 24 saat içinde karşılaşacağı acil sorundur. Evet. Bu sorunlara karşı ne yapacağını gösteriyor. Rabbimize hamd ediyoruz. 5 ee, sene önce yazılmış, yani bugünkü dille yazılmış ilmuhaliler var elimizde. Evet. Çok net bir ölçü kullanıyoruz. Bir Müslüman, bugün mesela hamdi döndüren Hoca Efendi'nin ilmuhali veya ondan daha pratik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam ilmi halidir Diyanet İşleri Başkanlığı İslam evet, ilmi halidir evet. evet. İslam de çok pratik bir ilmi hem evet. Hamdi Hocamızın daha ilmi biraz evet. daha ilmi diyelim bu ilmi hali bir Müslüman birinci sayfadan son sayfasına kadar evinde uygulayabiliyorsa veya o ilmi hale göre bir sorun çıkmıyorsa evinde bu Müslüman Allah Teala'nın ondan istediği acil İslam bilgisine sahiptir Evet. uygulama onun boynunda kalan bir şey Mesela biz eşimizin İslam bilgisine vakıf mı diye bir Rahat etmemiz gereken bir durumu varsa Bu ilmi halden test edebiliriz Peki e, Fizilal Kur'an 10 cilt e, Filan tefsir 15 cilt Ömer Hoca'nın tefsiri 5 cilt mesela evet. Kardeşim bunlar uzmanlık bilgileri Uzmanlık Hepimizin sağlık namına bilmesi gereken şeyler var bir de doktorların bilmesi gereken şeyler var. Tefsir bir tür doktorların bilmesi gereken bilgidir. Bukhari doktor bilgisidir. Evet. Ama ilmuhal Müslüman bilgisidir. Evet. Adın Müslüman evet. mı? Ilmuhal konusunda sorumlusun. Evet. evet. E peki kelam ilmi ilmuhalde özet olarak var. Gerisi doktor uzman bilgisi. Evet. Ilmuhalı bu şekilde anlıyoruz ve ilmal yazan hoca efendiler de bu Türkçe sadeline konu sadeline dikkat etsinler evet, diyoruz. İnşallah çok teşekkür ediyorum hocam. Ben hocam. Evet değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler programında birlikteydik. Yeniden buluşmak dileğiyle hayırlı günler diliyoruz.